İmam Maturidi'nin kitaplarında şa'ef hiiline erade manası hiç verilmiş değil. Tenkit ettiği taraflardan da hiç birisi erade manası vermemiş, İrade yani meşiyeti irade manası verilir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bu kendilerini Maturidi mezebinden görenlerin verdikleri meallere bakın Kur'an'ı katleder, gerçek anlamda katleder. Allah bir taraftan inanın diyecek, bir taraftan da diyecek, ''Benim istediğim inanacak, istediğim inanmayacak.'' Diyecek. Bu ne oluyor? Bir taraftan diyecek ki, ''Velâ li li'ibâdiyel kufrâ'' ''Kullarının kafir olmasına razı olmaz.'' diyecek, ondan sonra da diyeceksiniz ki, yaşa ve yeşeve inşallah dilediğini, saptırır dilediğini ona getirir.'' Bu ne lanâ eperiz, ne periz, değil mi? Ya dilediğini saptırıyor diyorsun. Bir taraftan da şirke razı oldu, kafirliğe razı olmaz diyorsun. Kardeşim bu ayetin bilisin Allah indirdiği, sövülür başkası mı indirdiler adam? Bakın Maturidi mezhebine mensup olduğunu söylenir böyle diyor. Onların imamları bu kelimeyi asla kullanmıyor. Ne oluyor kardeşim? Hangi mes? Şimdi bize efendim siz mezheplere karşısınız. Tabii ki karşıyız. Sonuna kadar. Müslümanları öldüren bu mezheplerdir.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 Niye Ramazan'ı boş geçirirler? Bugün nerede gelsinler? Konuşalım bakalım. Hadi şu ehl sünnetlerini bir kurtarsınlar, bir görelim. Gerçekten iddia edildiği gibi sünnetle bir alakası var mı, hiç bilmiş, yok muymuş, bir görelim. Sadece sünnet açısından bakalım. Şey, isimler çok güzel ama içerikleri bomboş. Şimdi... Ne yapılıyor? Bak diyor ki Allahü Teala, Allah hem resseydi onlar şikayet düşmezlerdi. Ya da Allah onların imiin yarasseydi müşrik olmazlardı. Ve maça Alnaki aleyhim hafizah. Ya Muhammed, biz seni onların üzerinde koruyucu yapmadık. Sen onlardan hiçbirisini koruyacak değilsin. Senin böyle bir görevin yok. Ve ma enta aleyhim bir vekil, onların üzerinde benim vekilim de değilsin. Yani Rasulullah ne Allah'ın bize karşı vekilidir, ne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 İlahiyat profesörü biliyor musun? Ne, şey, ne Sen o zaman orada mıydın sen bunu konuşulurken, yoksa başka odada yoktun gayrı? Tabi, Kur'an ve sünnet bunların oyunlarını bozuyor, hiç birisi razı olmaz buna. Diyorlar niye sinirleniyorsun? Tabi ne yapalım kardeşim Allah Allah elde değil yani müzik eşliğinde söyleyecek halimiz yok ya bunlara. Ha? Ha? Rasullar <gülüyor> nefkeden ise İhtimal Allah, He, Allah razı olsun canım. <gülüyor>